Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. 15 günde bir çarşamba günleri saatlerimiz 16.30'u gösterirken... ...açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Her programda olduğu gibi bu programda da gerçek yaşamdan insan öykülerini konu edeceğiz... ...ve hattımızda yaşam öyküsüyle bugün konuğumuz olacak sevgili Güler Özgenç var. Güler Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Yaşam öykünüzü paylaşmayı kabul ettiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi dinleyicilerimiz merak ediyordur. Güler Özgenç kimdir desem ne söylersiniz? Um, um, daha önce de söylediğim gibi kendimden söz etmeyi çok bilmiyorum ben. Evet. Um, e, şöyle söyleyeyim Yani an itibariyle ben Zonguldak Ereğli yakınlarında Bir köyde bulunuyorum e, Bir köyün yakınlarında e, Kendi arazim içindeki bir evdeyim e, Etrafımda 45 kadar Köpek var Hepsi Sokak köpeği muhtaç köpekler e, Başka Türler de var İki eşek bir katır Tavuklar ördekler gibi Bunların hepsi kurtarmaya yönelik Sahiplendirme hayvanlar Biraz izole bir hayat sürüyorum O yüzden belki ilginç gelmiş olabilir <gülüyor> yaşam öykünüz Yaptıklarım yani Şu anda durum bu Yaşam öykünüz tabii ki ilginç geldi bizlere Çünkü şu anda Zonguldak'tasınız Bir köydesiniz Daha doğrusu bir köyün yakınlarında insanlardan uzak izole bir yaşam içindesiniz ve etrafınızda sahiplendiğiniz farklı farklı türlerden birçok sokak hayvanı var ama siz buraya gelinceye kadar bambaşka bir yaşamdan geçip demlenip geldiniz dolayısıyla nerede başladı yaşamınız nasıl başladı nasıl bir çocukluk geçirdiniz ha, evet, yani ben öyle kendi seçimlerinizi yapacak kadar şanslı bireylerden değilim ee, dolayısıyla insan bazen karşılığına çıkarsa onu yaşıyor. Biraz öyle oldu burada, buraya gelmiş olmamda. Ee, aslan ben yine Zongudaklıyım. Ee, Zongudak'ın e, Almutçuk Şönür Üretim Bölgesi'nde büyüdüm. Ee, orası bir maden bölgesi, bilinen bir yer. Ee, eskiden daha yoğun bir maden bölgesi artık yani neredeyse bütün olacaklar Orası terk edilmiş bir kasaba haline gelme yolunda. Ee, orada büyüdüm Öğrenimimi orada gördüm Liseye orada gittin ee, Sonrasında üniversiteye gittim Ankara Üniversitesi Rusya Bide Edebiyatını bitirdim Üniversiteye ee, gelmeden önce bir araya girmek istiyorum ee, Bir hadi. madenci çocuğuydu ee, ee, ve... Babam madenciydi ama Maden işletmesinde Koruma görevlisiydi Anladım Evet yani tam madenci diyemem ama gene e, em, emekçiydi yani çalışan sınıftan evet. e, arkadan da köpeklerin sesi bir yandan geliyor tabi bizlere e, peki e, nasıl bir çocukluk dönemiydi Zonguldak'ta e, sizin çocukluğunuzdaki Zonguldak nasıldı nasıl bir çocuktunuz siz Aa, yani vahşi bir çocukluktu <gülüyor> diyebilirim yabani yani çok renkli çok a, hareketli çok özgür bir çocukluk yaşadık biz Kandili'de, Armutçuk'ta o zamanki adıyla Armutçuk evet. ee, Doğanın içinde ama aynı zamanda da dramlar, trajediler biliyorsunuz ee, her gün iş kazalarıyla yüz yüze madencilerle birlikte yaşadık ee, gün geldi komşumuz e, maden kazasında öldü ee, onun yatırmıştan insanları izleyerek büyüdük ...ağıtlar yakan kadınları izleyerek büyüdük. Böyle bir çocukluk ama aynı zamanda da hareketli, özgürlük yani. İşte yine aynı bölgede bizim kendi küçük bir kasabada olsa liseniz vardı. O lisede okuduk. Çok güzel yıllardı... Üretken yıllardı değilim. Ee, yine emekçi insanların hepimiz emekçi çocuklarıydık. Ee, çok güzel e, dostluklarla birbirimizi büyüttük açıkçası. 3 yıllık sıra boyunca. Ee, sonrasında bir kısmımız üniversiteye gitti. Bir kısmımız e, gitmedi. E, başka e, tarafa yönlendiler. E, ben kendim e, Ankara Üniversitesi'yle Ebeveynatımı kazandım, ee, Ankara'ya taşındım. 17 yaşındaydım ben üniversiteyi kazandığımda. Daha önce Ankara'yı ee, görmüş müydünüz? Yok, ee, daha önce yani e, Armutçuk'tan çıkmamıştık bile miyiz yani. Ee, Peki Armutçuk'tan, e, çıkıp ya gidince, Aman, e, Armutçuk'tan çıkıp Ankara'ya gidince, Armutçuk'tan çıkıp Ankara'ya gidince nasıl bir dünya ile karşılaştınız? Valla hmm. ee, oraları pek hatırlamıyorum ee, e, Sadece işte Rus dili bana çok e, ilginç gelmişti Çok da isteyip istemediğini bilmiyorum Üniversite tercihlerini yaparken o dönemde e, Çok ilginçli olmuyorsunuz ee, İstediğim bölümlerden biriydi Fakat daha fazla istediğim bölümler vardı Ama madem onu kazanmıştık onu okuyacaktık ee, o çok ilginç tabi kapılar açtı. Yine e, okuma zaten okumaya eğilim e, kitap okumaya eğilim zaten lisedeyken vardı. E, üniversitede bu daha da arttı. E, Rus edebiyatıyla tanıştık. E, Rus diliyle tanıştık. Rus kültürüyle tanıştık ama o dönemde zaten e, Soğuk Savaş döneminin sonlarına doğru artık zaten. Ama yine de e, Ruslı bir edebiyatı deyince insanların sizi ya dışladığı ya da şüpheyle baktığı ya da sizi e, gizli servis görevlisi zannettikleri bir dönem. <gülüyor> Bu arada yıl kaçtı? Efendim? Yıl kaçtı? E, 1986 yılında girdim üniversiteye. E, daha sonra işte, 4 yıl bir okuduktan sonra bir e, 1991'de Moskova'ya gittim ben. Ee, Rus, Pushkin Enstitüsü'nde staj gördüm. Ee, staj derken yani e, bilimizi geliştirdik orada. Ee, Rusya macerası sonra, nasıldı? Evet, Rusya macerası başladı. Ama 1991'de aslında ben ilk önce e, ben Sovyetler Birlik Partisi'nin davetçisi olarak gittim. İçin ee, Onların bursuyla e, bir süre e, dersler aldım, e, Rusça dersleri. Sonrasında Puşkin Enstitüsü'ne geçtim. E, Pushkin Enstitüsü bitirdikten sonra bir inşaat şirketinde tercüman olarak çalıştım birkaç yıl. E, sonrasında döndüm. E, üniversiteyi neden gitmiş olduğum için döndüğümde tekrar e, bitirmek üzere okula geri döndüm e, fakülteye. Bölümü bitirdim tezimi verdim. Mezun oldum. Ee, yine çalışmaya devam ederek oldu bunlar. Tercüman olarak çalışmaya devam ederek. Ee, sonra turizme duydum. Rehber olmak istedim. Ee, İzmir'e gittim. Rehberlik kursları için. Bir altı ay İzmir'de kurs gördükten sonra Rusça rehberlik kokart alarak e, aldıktan sonra Marmaris'te çalıştım. Rehber olarak. Ee, o dönemde e, sonradan eşim olacak kişiyle tanıştım. E, e, Amerikalıydı. E, benim üniversiteden e, arkadaşımın ev arkadaşıydı. E, o şekilde tanıştık. Sonra e, Amerika'ya gittim ve orada evlendik. E, derken... Ve Amerika macerası başladı bu sefer. <gülüyor> Amerika macerası başladı. E, Peki Amerika e nasıl bir deneyimdi? Bir yaşadım. Sonra... E, Sürekli New York'ta bir süre kaldım. Ee, Daha kem tekrar Colorado'ya döndüm. Oraya yerleştik, eşimle birlikte. Hmm. Orada hem çalıştım, hem grafik tasarım okudum. Ee, yani bu e, doğru bir seçim değildi o dönemde. Zaten ekonominin e, aşağıya doğru gittiği bir dönemde. Dolayısıyla grafik tasarımcıların, reklam sektörünün çok iş yapmadığı bir dönemdir. Ee, ama gittim, okudum, bitirdim. Grafik tasarımcı olarak çalışmakta olduğum bir süper zincirinde grafikçi olarak devam ettim. Ee, okumaktan hiç vazgeçmediniz e, aslında bütün bu serüven boyunca anlaşılan. Efendim? Okumaktan hiç vazgeçmediniz bütün bu serüven boyunca anlaşılan diyorum. Ee, evet. Ee, yani, yani insan yani hiç vazgeçmemeli okumaktan. Bu zaten tartışmaya da açık bir konu değil <gülüyor> için. Muhteşem. Ee, ne kadar o, yaşadınız Amerika'da? Efendim? Ne kadar yaşadınız Amerika'da? Amerika'da toplam 13 yıl yaşadım. Colorado'dan e, 2010'da e, Colorado'dan Kaliforniya'ya geçtim. 3 yılda orada kaldım. 3 yıl sonra e, orasını da çok beğenmedim. Dönmeye karar verdim. <gülüyor> Türkiye'ye. E, iki tane köpeğimle birlikte e, 2013'te geri Türkiye'ye dönüş yaptım. İstanbul'a yerleştim. Birkaç yıl İstanbul'da yaşadım. Ama köpeklerimi kandiliğe göndermek zorunda kaldım. Malum sebeplerden. E, çünkü e, bahçeli evler olmadığı için, köpekler apartmanda e, tıkılı kaldıkları için ya da komşular rahatsız olduğu için köpekleri gönderdim. E, peşlerinden ben de gittim. Çünkü zaten e, İstanbul'da öyle çok... E, düzgün bir iş bulamamıştım. E, evden çalışıyordum zaten çevirmen olarak. E, o yüzden e, bunun da avantajı vardı. Kandilli'ye döndüm. Bir yıl kadar e, Kandilli'de yaşadım. E, o dönemde bu arazinin satılık olduğunu öğrendik kardeşimle beraber. E, almaya karar verdik. Kandilli'de Şeydi, ne yazık ki yolu da olmadığı için biraz daha uygundu. Ama işte burada e, benden önceki sahibimin köpekleri vardı. Onları da bir de bırakmak zorunda kaldı götürecek yeri olmadığı için. E, hatta ben götürmesinden yanı değildim çünkü iyi bakamıyordu. E, o köpeklerin bakımını da üstlendim Kaç tane köpeği vardı? Kendi köpeklerimle birlikte yani bu rakam değişiyor. 40 ile 45 arasında gidip gelen bir rakam ölümler oluyor. Yeni girişler oluyor Şu an sizin köpek ama, sahiplendiğiniz köpek sayısı aslında bu ama ilk başta oraya gittiğinizde sizin iki köpeğiniz vardı. Benim vardı. Bir de, benim kendi benim köpeklerin yanında kurtardıklarım vardı 5 tane. Onları da buraya getirdim. Toplam bir 60'a falan ulaştı o dönemde. Hı. Sonra e, rakam şu anda 43. 43. Yani şu anda Zonguldak'ta yaşıyorsunuz. Zonguldak Ereli Atlıköy Kargalar Mahallesi. Kargalar Mahallesi gün görmez mevki gün, <gülüyor> <O madde. gülüyor> gün görmez mevki ve o gün görmez mevkii'nde tek ev var sizin eviniz. Aslında iki ev var iki ayrı arazi var. Ee, yan evde de e, yine aynı amaçta o eve yerleşmiş, o evi yapmış insanlar var. Yine onlar da e, sokak köpeklerine gönüllü olarak bakan insanlar. Ama onlar e, emekçi, karı, koca. Onların işi daha kolay. <gülüyor> i̇ki kişi e, Ben biraz e, tek başıma ancak bu kadar yapabiliyorum. ...yaklaşık 45 köpeğe bakmak... ...sadece köpekle değil aslında... ...köpek dışında da birçok canlı var... ...birçok tür var... ...peki şu anda bir nevi insanlardan uzakta... ...izole bir yaşam yaşıyorsunuz... ...ve bunu siz tercih ettiniz... ...Rusya'ya gittiniz, işte Ankara'da okudunuz... ...çalıştığınız dönemler oldu... ...daha sonra evlendiğiniz ve Amerika'ya gittiniz... ...13 yıl yaşadınız... ...13 yıl boyunca Amerika'da da çeşitli işler yaptınız... ...farklı okulları bitirdiniz tekrar... Ama sonra döndünüz kısa bir İstanbul macerasının ardından Zonguldak, Ereğli'de bir köyde bir mevkide başladığınız e, yere döndünüz. Başladığınız yere geri döndünüz. Ve döndükten sonra da etrafınızdaki yardıma muhtaç tüm hayvanları sahiplenerek onlarla beraber yaşıyorsunuz. Birazcık bize yaşamınızı anlatır mısınız? Nasıl geçiyor bir gününüz? Neler yapıyorsunuz? Ee, Valla aslında yapılacak burada çok iş var. Fakat... E... Malzeme getiremediğim için yol olmadığından çok fazla mesela geliştirmeler yapamıyorum burada. Bazı yerlerin onarılması gerekiyor. Bir taraftan köpekler yani bazen bazı şeyleri tahrip ediyorlar. Onların onarılması gerekiyor. Sürekli, sürekli olarak burada akşama kadar dolaşmamız gerekiyor arazide bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz ama bir taraftan da e, para da kazanmak gerekiyor. bilgisayar bir çeviri yapmam gerekiyor. Bizim bir yandan aktif iş yaşamı uzaktan devam ediyor tabii ki. Evet o devam ediyor. Ee, hani çok büyük paralar kazandırmasa da harçlığımızı çıkartıyoruz. Ama diğer taraftan tabii hayvanların ihtiyaçları bitmiyor. Gıda ihtiyacı, ihtiyacı en önemlisi. Zaman zaman ilaç, aşı... Vesaire. Bunlar Hep gider olarak Elimiz Cebimizden çıkıyor Tek Türk birkaç Arkadaşımız var Düzenli mama gönderebilen Onun dışında bunlar Hep cepten gidiyor Dolayısıyla daha fazla çevir yapmak Daha fazla çalışmak gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> Mümkün olduğunca Çok çevir yapmak gerekiyor Peki şu an tek başınıza mı yaşıyorsunuz evde? Evet tek başına yaşıyorum Tek başınıza yaşıyorsunuz. Köpeklerinizle ve hayvanlarınızla beraber aslında yaşıyorsunuz. Ha, evet. Onlarla evet, paylaşıyorsunuz. Aslında. Çok fazla yalnız kalmamıza izin vermiyorlar. <gülüyor> yani her zaman e, kayakkuzda var. Siz nereye? Onlar oraya. Evden çıktığımız anda, evin içinde de var bir iki tane, e, biraz sorumlu olanlar. Evet. E, gözümün önünde tutmam gerekiyor. Ee, onun dışındakiler evden sabah kalkıp kapıya açık çıktığınız zaman Hepsi ayaklanıp sizi, size doğru koşuyorlar falan Yürüyemiyorsunuz falan böyle ee, Öyle bir ortam ee, Bazıları bağda Onlar biraz şey Eğitim bozukluğundan sanırım Saldırıdanlıkları var Biraz da iri oldukları için Ölüme neden olabiliyorlar O yüzden onları bağda tutuyorum o yüzden onlara sürekli suyunu evde sıcaklarda sürekli suyullarını tazelemek zorundasınız. Ee, güneşin altında kalmadıklarından emin olmak zorundasınız. Len. Büyük sorumluluk ee, taraftan aslında. eşekler var. Ee, onları da bağda tutmak zorundasınız. Kaçıp e, başkalarının tanesine girmesinler diye. Çünkü e, insanlar burada hayvanları vuruyor. Yani hiç şey yapmadan acımadan. E, Sonun ölümle biten şeyler olabiliyor. O yüzden onları bağda tutup aynı zamanda sularını yetiştirip aynı zamanda güneşin ya da soğun altında e, kalmamalarını sağlamak zorundasın. Bağda dediğiniz yer Güler Hanım başka bir e, yer. Hani? Bağda dediğiniz yer, bağda tutuyorum dediğiniz yer, bağ dediğiniz yer başka bir yer. Evden daha uzaklı bir yer. Bağ bağ yani evet. yüzle bağlamaktan bağ. Bağlamak ha bağda dedim. tutuyorsun. Ben de başka bir bağ var. Bağda <gülüyor> tutuyorsunuz <gülüyor> diye bağlamak, bağlamak durumundasınız onları. Bağlamak zorundayım, evet. Anladım. Peki şimdi bakınca dışarıdan hani Zonguldak'ta bir köyün yakında insanlardan uzak e, izole bir yaşam yaşıyorsunuz bir nevi. Hı hı. E, programdan önce konuştuk. Sosyal medyayı telefonunuzdan takip ediyormuşsunuz. Dünyaya, dünyayla bağlantınız var sonuç itibariyle ama hı hı. E, bugün hani büyük şehirlerde yaşayan kafası böyle kafam çok hızlı alıp başım gideceğim kimsenin olmadığı bir yere orada yaşayacağım diyen dinleyicilerimiz vardır şu an bizi dinleyen onlara tavsiye eder misiniz nasıl bir yaşam bu yaşam mutlu musunuz ee, bilmiyorum yani insanlar mesela ben çok böyle kariyer odaklı bir insan olmadım hiçbir zaman Ama o insan benim için kolay oldu yani bir kariyeri bırakıp da gelmiş değilim buraya ee, o yüzden çok fazla böyle büyük bir bedeli yok benim için bu hayat tarzının. Ee, tek e, sorun tabii ki bunların gider buranın giderlerini karşılamak o bir tek sorun oluyor. Ee, yine ben tabi çalışmaya devam ediyorum çevirmen olarak. Diğer taraftan kendimi bu yönde geliştirmeye devam ediyorum. Ee, ama e, hani böyle bir e, tarafı varsa bir insan, eğer evden çalışabiliyorsa e, e, sürekli işe gitmek zorunda e, değillerse herkese tavsiye ederim böyle hayat tarzını. Hani çok da şehirden uzak olmalarına da gerek olmayabilir. E, ama e, apartmanlara tıkılıp kalmak bu şekilde ömür geçirmek de biraz zor geliyor bana. Biraz da aslında insanın doğasına da aykırı akşama kadar trafiktesiniz. Yani evden çıktığınız zaman iş yerine gidene kadar trafiktesiniz. İş yerinde tamamen başkaları için çalışıyorsunuz. Kendi işiniz değilse. Başkalarının iyiliği için çalışıyorsunuz az bir paraya o parayla kiramızı ödüyorsunuz akşam gidip uyuyacak yerim olsun diye falan ee, hani biraz pesimist bakıyor olabilirim ama e, şu an dinleyicilerimize evet, hayatı yani, sorgulatmaya başladınız modern birer köle <gülüyor> durumunda. ama eğer böyle küçücük bir evden çalışma özgürlükleri varsa tavsiye ederim peki programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ee, dinleyicilerimize ...son olarak ne söylemek istersiniz, ne paylaşmak istersiniz? Um, ne paylaşmak isterim? Eğer insanlar e, kendileri e, böyle bir hayat tarzı e, içine giremiyorlarsa... ...belki bu hayat tarzı içindeki insanlara destek olmak isteyebilirler. E, çünkü benim için burada olmanın tek anlamı var. E, buradaki miktarç hayvanların... E, Yalnız kalmamaları yani onların kaderlerine terk etmemek e, o muhtaç hayvanların e, ihtiyaçları da bitmiyor. İnsanlar belki bizim gibi e, insanlara yardımcı olmak isteyebilirler. E, ki her zaman tabii ki bizim ekstra bir şeylere her zaman ihtiyacımız oluyor. Gülerim, tam da onu söyleyeceğim. E, şu anda nüfusumuz yaklaşık 45 köpek. Ee, bunun dışında eşekler vardı, ördekler vardı. Bir onları sayalım ve şu an dinleyicilerimiz e, mama yardım yapmak isterlerse, size destek olmak isterlerse, oradaki sokak hayvanları için yaptığınız bu uğraşıya destek olmak isterlerse ne yapmaları lazım? Bir de onu söylerseniz yani, mutlu oluruz. Ne yapmaları lazım? İşte, e, Pavel diye bir Facebook'tan bana ulaşabilirler. Yine Güler Özgenç olarak. Evet. E, o şekilde iletişim kurabiliriz. Ee, buraya gelebilirler <gülüyor> Kapımız her zaman açık Ama böyle çok konforlu bir yer olmadığını da Bilerek gelmeleri gerekiyor ee, Konfor aramayan insanlar için Burası aslında mükemmel bir yer ee, Bir tür yaban hayatı ee, Konfor minimum ee, Örneğin yol yok Elektrik voltajı düşük böyle Sabit hat yok Vesaire e, mamaları örneğin bir sırtımıza getiriyoruz buraya e, köye kadar araçla gelip araç, e, yaklaşık bir kilometre e, iplerle sırtımıza bağlıyoruz torbaları bu şekilde getiriyoruz bu bazen tüp oluyor bazen e, kendi yiyeceklerimiz oluyor bazen arpa oluyor şişe, bazen saman oluyor ama köpekler için her zaman e, günde en az bir torba örneğin benim ekip bir bir buçuk torba yediklerini düşünürsek Ayda 45 torba, 15 kiloluk mamayı satımda getiriyorum. Bambaşka bir özveri. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın artık Hı -hı. sonuna geldik. E, çok sağ olun Güler'in <gülüyor> programımıza konuk olduğunuz tamam. için. Sizin de dediğiniz gibi dinleyicilerim size ulaşmak isterlerse Facebook üzerinden Güler Özgenç olarak aradıklarında sizi bulurlar, ulaşırlar. Destek olmak isteyenler sizinle irtibata geçebilirler ve ziyaretinize de gelebilirler. Çok sağ olun. Bugün konuk olduğunuz yaşam öykünüzü paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. İyi akşamlar. Ya, teşekkürler sağ olun. Hoşçakalın. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Güler Özgenç'ti. Zonguldak'ta Zonguldak Ereğli'nin bir köyünde şu anda yaşıyor hayatını. İnsanlardan uzakta izole bir yerde ve sokak hayvanlarıyla beraber. Zonguldak'ta kendisinde öyküsü başlamıştı. Daha sonrasında liseyi bitirdikten sonra Ankara'ya. Ankara'da üniversite hayatına gidip Ruslu ve edebiyatı okuyup ardından Rusya'ya giden... Rusya'dan döndükten sonra farklı işler yapıp daha sonra turizm alanında rehberlik yaptıktan sonra eşiyle, o zamanki eşiyle tanışıp onunla beraber Amerika'ya giden, 13 yıl Amerika'da yaşayan... Daha sonra döndükten sonra da tekrar başladığı noktaya Zonguldak'a dönüp Zonguldak'ta şu anda sokak hayvanlarına kendisini adamış. Yardıma ihtiyacı olan hayvanlar için insanlardan uzakta bir başına yaşam süren sevgili Güler Özgenç'in hayat hikayesini paylaştık. Sizlerde benim de anlatmak istediğim bir yaşam öyküsü var. Paylaşmalıyım sizinle muhakkak derseniz bize Instagram'dan ve Facebook üzerinden kentin gizli öyküleri sayfalarından ulaşabilirsiniz. E, aynı zamanda geçmiş programları da yine oradan linklerine erişip takip edebilirsiniz. Bizler iki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve Teknik Masa'daki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri